Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Artvin, Bursa, Kars, Kütahya, Mersin, Ordu ve Uşak'taki bazı orman alanlarında 4-5 yıldızlı otel ve termal tesis yapılması için ihale açtı. Bakanlık tarafından hazırlanan şartnamede de kesilip tesis yapılacak orman alanlarının kırmızı ve mavi çizgilerle işaretlendiği uydu fotoğrafları da yer aldı. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Ormanlık alanda yapılacak otel ve tesisler için bedelini ödemek şartıyla ağaç kesilecek. Ağaç kesen yatırımcıların kestikleri ağaçların yer aldığı orman alanının 3 katı kadar alanın ağaçlandırma bedelini ve ağaçlandırdan bu alanın 3 yıllık bakım bedelini orman genel müdürlüğüne ödemesi yeterli olacak. Yatırımcılardan ayrıca yatırım tutarının orman alanında kalan kısmının %3'ü oranında orman köylülerine kalkındırma geliri parası alınacak. Bu para bütçeye gelir yazılacak. Gerdi ve yabancı yatırımcılara açık olan tahsisler için herkes başvuru yapabilecek. Ancak bakanlığın ön izin vermediği kimse ihalelere katılamayacak. Yeşil gazetede bulunan habere göre Dersim'in Hozat ilçesinde başlayan yangın 2 haftadır devam ediyor. 3 gün önce havadan müdahale edilmesine rağmen tam olarak kontrol altına alınamayan yangın bölgede büyük bir alana yayılmış durumda. Bölgenin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olmasından dolayı yangının ilk çıktığı günlerde gerekli müdahale yapılamamış sivillerin alana girmesine izin verilmemişti. Gelen tepkilerin ardından yangının 12. gününde havadan müdahale başlamış, yangın söndürmede gönüllü ekipler alana alınmaya başlamıştı. Şu anda ise Hozat ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınamayan yangın Ovacık ilçesine doğru ilerleyerek devam ediyor. Kutu Deresi, Mengirvan Mezrası ve Alacık Köyü arasında kalan bölgede yangın devam ediyor. Sadece orman işletme ekipleri yangın bölgesine girmesine rağmen bölgenin uzak olmasından ötürü yangına müdahale edilemiyor. Munzur Vadisi, Ovacık ilçesi sınırları içinde kalan Fırtına Veli Çeşmesi mevkiinde başlayan yangında yayılarak devam ediyor. Yangın bölgesine giden sivil toplum kuruluşları, siyasi parti yetkilileri, Mudak, Tunceli Belediyesi, Doğa Gönülleri, Orman işletme ekipleri müdahale etti. Gece 12'ye kadar işletme ekiplerinin müdahale etmesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Fırtına Veli Çeşmesi meykiğinde gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan doğa aktivisti Serdar Duman, Yeşil Gazete'ye yaptığı açıklamada alanda 150 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi. Bölgede belediye personeli, gönüllü insanlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti yetkilileri, Mudak, Ovacık Belediye Başkanı, Personeli ve gönüllü kişiler, orman işletme ekipleri ve AFAD yangınla mücadeleye devam ediyor. Belirli gruplar halinde yangına müdahale edilmesine rağmen arazinin serp olması, rüzgarın etkisi yangının kontrol altına alınamadığını söylüyor. Duman, çok fazla kuru ağaç var. Kuru otlar da yangının yayılmasına neden oluyor dedi. Birçok ilden ve ilçeden gelen gönüllülerin olduğunu belirten Duman, yangın söndürme ekipmanları olmadığı için... Elimizdeki tırmıklarla ve küreklerle müdahale ediyoruz. Zaten yangını söndürmemiz mümkün durmuyor. Yayılmasını engellemek için hat oluşturmaya çalışıyoruz. bilgilerini paylaştı. Havadan müdahalenin de gerçekleştiğine sözlerine ekleyen duman, iki helikopter de havadan destek veriyor ancak ne yazık ki yangın ilerlemeye devam ediyor dedi. İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan dünyanın en aktif yanar dağlarından Etna yanardağı dün yeniden faaliyete geçti püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlattı. 3.330 metre yüksekliğindeki Etna yanardağı Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak da biliniyor. Demre'de bulunan Noel Baba Kuş Cenneti 2016 yılından bu yana flamingoların uğradığı noktalardan biri. 2016, 17, 18 yıllarında Noel Baba Kuş Cenneti'ne 3'er flamingo gelerek kışı geçirmişti. 2020 yılında ise 6 flamingo burada konaklarken... Bunlardan 4'ü Nisan ayı sonlarında ayrıldı. İkisi ise Haziran sonuna kadar kaldı. Tüm bu yıllarda Flamingolar Ekim ayının ilk yarısında alana gelirken bu yıl ise Ağustos ayında bir çift Flamingo Noel Baba Kuş Cenneti'ne geldi. Su alanda gün boyu gezmeye ve beslenmeye başlayan Flamingolar cennetin güzelliğine güzellik kattı. Noel Baba Kuş Cenneti'nde daha önce incelemeler yapan, alanla ilgili bir de kitap yazan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kuş Gözlemcisi Ali Erdoğan Flamingoların alana bugünlerde gelmesi çok erken. Bulunduğu ortamda besin bulamadıkları için erken gelmiş olabilirler. Bu bir çift. Bunlar geçen yıllarda gelen bireylerden demek ki Noel Baba Kuş Cennetini sahiplendiler. Bunlar öncü birey de olabilir. Daha çok Flamingo kışı geçirmek için Noel Baba Kuş Cennetine gelebilir. Artık Flamingolar Noel Baba kuş cennetinin yeni türü oldu dedi. Flamingoları izlemeye devam eden Demreli fotoğrafçı Deniz Kapay'da. Son 4-5 yıldır Flamingolar Demre'mizin kuş cennetinde sonbahar aylarında gelip ilkbahar aylarında gidiyorlardı. Ama bu yıl ilk kez yaz ayları sonunda Flamingolarımızı kuş cennetinde görmek beni aşırı derecede heyecanlandırdı. Bu gerçekten mükemmel bir olay. Demek ki burayı aşırı sevdiler buradan gitmiyorlar diye konuştu.